Evet, hiçbir şey bilmiyorum stüdyolarından cansız olarak kaydettiğimiz Bana Bunları Anlatma adlı podcast'imizin malum bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> Bugün yanımda Ardıl var. Merhabalar. Bir dakika ya, sen... Oha, sen şu an acayip garip gözüküyorsun. <gülüyor> ne? <Sen> galiba <gülüyor> gece kulübüne gitmişsin. <gülüyor> Bende bir şey oldu, bir şey gördüm sandım ya. Mikrofona bakarsanız sayın seyirciler görürsünüz. Pardon sayın dinleyiciler. Çok ayıp Özür ettim. Özür i̇şte yani, yani jargon alışkanlığı. Ardıl yani <gülüyor> sanki 15 yıl gece kulübüne gitmiş gibi gözüküyor. Bekaretin bozulduğuna göre Ardıl bize tecrübeli anlatabilir misin? İlk seferin nasıldı? Teknik Abi, olarak ilk seferinde değil. Evet ama eee Önceki sefer yazın gitmiştim iki sene önce Bodrum'daydı ve içeride bulunmadım yani o müzeye ve ortama dayanamamıştım hı hı. tuvaletin yanında korumaların yanına oturup sigara içip telefonuma Aa. bakmıştım bir buçuk saat kadar Bayağı. hesap ödenirken geri gündeme geldim Abi bu sefer gerçekten içeride geçirebildiğim tüm zamanı geçirdim ben oraya çok başka ümitlerle gittim. Aa. Ne gibi ümitler bize var. <gülüyor> bir insanın gece kulübüne gitmesi için ne tarz bir motivasyon olabilirse benim de öyle bir motivasyonum vardı. Gayet yeterli bir açıklama. Gittik. İnanılmaz olan <gülüyor> Böyle bir şey <gülüyor> Bangır bangır müzik çalıyor. Ne <gülüyor> dediğimi asla duyamıyorum. Teomanla yan yanayız. Telefonu notlara bir şeyler yazarak iletişim kuruyoruz. Evet. Abi girdik. Girdiğimiz gibi 3 şişe içki masaya kondu. Dedim ki sıçtım. <gülüyor> dedim <gülüyor> ne dedim. Neyse. Bir içiyoruz Eğleniyorum açıkçası yani. Aha. Güzel bir yanı da var. Müzikler güzeldi. Oo, süper. Hayvan gibi çalıyordu. Hiçbir şey duymuyordum ama çok hoşuma gitti. Dinledik ettik. Hesap geldi. Hesap ödendi. Çok tuzlu bir hesap geldi. Yani 3 şişe içkinin Kulab dedin mi 600 yani, lira minimum, değil mi? 1500 lira. 3 şişe içki. Yok yok Helyam ben şişe başı diye düşünmüştüm. İyi. 1500 lira. Şöyle bak. Bir şişe şampanya geldi. iki şişe cin getirmişler tamam mı? Ne? Ve biz sadece bir şişe cini içtik. Diğer cinin yarısını falan içtik. Neyse parayı ödeyince benim teller kafada attı bir şey tamam mı? Aha. Ben bunları buraya yar etmem dedim. Yarımcini pantolonuma sıkıştırdım, <gülüyor> şampanyayı içeri koydum, koştur koştur çıktım dışarı. Neyse, Teoman'la eve gideceğiz, taksiye bindik. Teoman inanılmaz sarhoş, ben de çok sarhoşum. Taksici de, ben şeyden çekindim, taksici bizim sarhoşluğumuzdan faydalanıp bizi dolandırır mı? diyorum. Teoman'dan arkada öğürme sesleri geliyor, tamam mı? Hayde. Sıçtık dedim. Teoman, iyi misin abi? diyorum. Kanka galiba kusucam falan diyor. <gülüyor> Abi acele gidebilir miyiz falan? Tabii tabii dedi. Geldik işte. taksi denindi falan böyle hareketler falan yapıyor. Çok kötüymüş gibi. İyi misin dedim. Bir an şey yaptı. Kanka adam dolandırmasın diye kusacakmış gibi yaptı dedi <gülüyor> Salak. Hiçbir şey yok. <gülüyor> Eve gittim. Şampanyayı koydum. Cini koydum. Sonra yaktım. Hı hı. Sabah uyandım. Şampanyaya baktım. Ne yazıyor üzerinde biliyor musun? Gazlı üzüm suyu. Alkol oranı falan göstermiyor, ben de allah allah dedim. İnternete yazıyorum, ismini yazıyorum. Yok, alkolsüz şampanya servis ediyorlarmış yıllardır, rudide Ve placebo etkisiyle insanlar kafa buluyor, kesinlikle bu. For fuck's sake. Evet, inanılmaz bilgi. Oha. Evet. Çok çok şaşkın. Ve, ve ismini de arar söylerim gerekirse. İnanmayan olursa buna. Ama seni tebrik ediyorum. Evet, bırakmam. Asla bırakmam. Yok onun içinde yani <gülüyor> dayanabilmişsin 1 2 saatte. Baya durdunuz ya da. Dayanmak saatte. değildi bak şimdi dürüst ha. konuşayım. Yani bunun üzerinden yedilik bir ortamda. Ya ben ben eski kafalı çalıştığım için disko fonu çaldığını seviyorum. Pop, pop pop yani pop müziğe pek gelemiyorum pop, dayanamazdım ama. Popo da dayanamadık zaten ama. <gülüyor> Nasıl biliyor musun <gülüyor> şarkılar yani 5 şarkı çalıyor diyelim. Hı hı. Bir tanesi pop, ama yani 2000 başı pop. İşte Tarkan'a markana ama. remix yapmışlar, acayip bir şey geliyor. Diğerleri de yabancı çaldı. İyi, Ve ya, DJ de kaliteliydi. Kesinlikle parasını hak etmiyordu çünkü inanılmaz uçuk bir para aldığına eminim. Ama kaliteliydi. Yani... Dans ettirmiş mi ettirmiş yani. Çok... Önemli olan kavramı o gibi. Ya alan yani. çok kısıtlıydı. Dans edebilecek bir alan. Olduğun Hı. yerde şunu yapıyordun. Vurmayalım. Yani, Peak yapıyor. Tamam. Ses mühendisimiz çok kızıyor. Ben <gülüyor> <gülüyor> Ses mühendisi benim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya yok yani güzel verim ne olmuş sen? Çünkü evet, yani, yani ya. biz en son Ardın'da gürültülü müzik çalan bir yere gittiğimizde, ya yani bir, bir gay bara gitmiştik. Ya yani <gülüyor> ikimiz de hiç homofobik insanlar değiliz, değiliz. bunu belirtelim. Gök kuşaklı bir yayındayız şu an ya ama şöyle şöyle ki hetero insanlar gay bara gidince o gay dans ortamına düşünce biraz bence zorlanıyor. abi ayak kültür oğlum bambaşka. Ya gerçekten başka bir kültür ve yani benim yani o şarkı tek dans edebilmenin yolu bence twerk abi. Ben onu yapmak zorunda dedim diye böyle şeyman lazım kendinden geçmen lazım ya. Bir de gerçekten o iki ortam arasında o kadar büyük fark var ki. Tabii ya tahmin edebiliyorum. Orası harbi dayanılmazdı. Kit, zon. <gülüyor> <Harbi>. <gülüyor> <gülüyor> yani ha, haklı olabilirsin evet. Ben ben ben de. Gerçi ben Rudi eğlenebilir miyim? Eğlenebilir. Ya eğlenirsin. Neydi İstanbul'da bir yer vardı çok daha Klein mi? Kline diye bir yer var İstanbul'da. Gitmedik mi gitmedik? Yok gitmedik, gitmedik canımız. <gülüyor> Çok dalga geçiyorlar onunla. Abi Kline'dayız bu gecede diye ya, bir muhabbet var, bir var ama neresi olduğunu hiç bilmiyorum. Doğrudur abi. Ya, herhalde bir gece kulübü anladığım kadarıyla ve Yok. böyle Çukurambar milletvekili çocuklarının gittiği yerler gibi düşün. Yes offense. <gülüyor> <gülüyor> Benim ama mesela Ankara'da sevdim, dans edilecek yer. Bana da bir arkadaşım önerdi. Alerta diye bir yer var abi. Cumartesi geceleri böyle e, Rocket Power diye bir çizgi filmi vardı. Kaykayca çocuklar var. Evet, evet. <gülüyor> her Onların şey Otto diye bir şeyi var ya, e, ile amcaları. Evet, burgercisi. O, o amcanın yani böyle şey e, Neyse. çok esmerleşmemiş hı. halini düşün. Göbekli, beyaz sakal, beyaz pis saç, dağınık saç, pis sakal böyle. Bir adayı oturuyor bilgisayarın başında. <gülüyor> Ama abi öyle bir playlisti var ki mekanın yerinde duramıyorsun ya. Göt gibi dans ediyoruz biz, inanamazsın böyle. Ya genelde 80'ler 2000 arası çalıyor. Böyle ölüyoruz ya. Yani bir de girdik biz en son bir kere gittim hayatıma zaten oraya. Bir de girdik 4'te çıktık yani. Ya normal. 3 saat dans etmişim. Ve sarhoş değildim. Çok büyük enerji istiyor. Şarkılar harbi iyiymiş. Dayı yani varmış. Ya, bilmiyorum bir gün seni götüreyim oraya. Gerçi sen dans ya? Ben pek hiç dans, dans etmedim ya sanlıysın. Ben hiç dans etmedim yani. Hayatında? Yani hayatımda <gülüyor> ettim 5. sınıfta bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Buradan selam olsun, o kendini biliyordu. <gülüyor> <gülüyor> e, beşinci sınıfta bir arkadaşım vardı. Öğretmenimiz de bize inanılmaz projeler vermişti böyle sunumlu falan. Ben de salsa kursuna gidiyorum. Vaayy. Ailece gidiyoruz yani. Bizim <gülüyor> aile eraylarının, aile nesnuslarının, bir... üç aile salsa kursuna gidiyoruz. <gülüyor> Fantastik. Ben de salsa biliyorum yani. <gülüyor> Anlıyor musun? Beşinci sınıfta kimsede olmayan bir forsu Dedim ki, benim böyle bir birikimim var, gel seninle bir dans gösterisi yapalım. Proje bu yani. Hmm. yani bir sunum olacak herhangi bir konuyla ilgili gibi bir şey. Salsa dans yapmıştık. En son o yani benim dans edişim. Salsa verdi. Evet bir de 9'da Fame'de şeyin üzerine çıkıp sandalyelerin üzerine çıkıp orada yapamadığım <gülüyor> bütün hareketleri yapmıştım. Geldin mi onu bilmiyorum ama geldim ben geldim. Geldin galiba. mi? Goodie. Saçlı ve mavi tişörtlü vardı. Unuttum ki ama ya. Olsun. Yokar dikkat, ver... dikkat vermişimdir de o zaman. Ben hayatımda iki kez dans ettiğim o yani. İki tane. Bilmiyorum ben dans etmeyi çok seviyorum. Dans etmeyince çok anlamsız geliyor. O o derece yüksek sesli müzik çalan bir yere gitmek. Evet. Man mantıksız zaten ya. Tamamen şey yani. Para harcamanın ve... Aslında bir, bir nevi me time gibi bir şey ya be. Hiçbir şey duymuyorsun. Yani göz teması kuruyorsun falan insanlarla falan yapıyorsun öyle hareketler falan. Hiçbir şey duymuyorsun. Sıfır diyalog. İki buçuk saat. Sadece para harcayıp kendi kafana kalıyorsun aslında yani. Şunu belirtmek istiyorum. Şimdi ben uzun bir yolculuktan geldim. Ve o yolculukta düşünmeye çok fazla vaktim oldu. Kalitesiz, yani kalitesizden kastım. Genel ...çok genel kitleye hitap eden gece kulüpleriyle ne çok benziyor biliyor musun? Okul gezilerindeki otobüs arabası. <gülüyor> Çünkü bir tane en önde o AUX kablosunu böyle <gülüyor> ilk kez meme görmüş bebek gibi sömüren bir <gülüyor> terörist grup var abi. Bunlar başa geçiyor, hele o, o, o ekip var ya böyle... <gülüyor> A Aşırı halay seven ya da... <gülüyor> Hayatta hiçbir beklentisi yok. Sadece halay çekmek için gelmiş. <gülüyor> Hayat motivasyonu o kadar düşük bir insansa. <gülüyor> sıçtın ya yemin ediyorum sıçtın. Abartmıyorum yol 3 saatte. <gülüyor> Avux kablosunu emikleyen ekip o kadar leşti ki. Ankara havasından girdi. Bir ara Nilüfer çaldı. Bir ara Kürtçe... Yanlış anlaşılmasın, bir sıkıntım yok. Anlaşılırsan ilgilenen anlarım zaten. Anlaşılır. <gülüyor> hiç merak etme. Yani Kürtçe 3 çeşit halay çaldı, Çocuk. otobüsü durdurdular, indiler, halay çektiler. şey <gülüyor> <yaptılar>. <gülüyor> Tekrar bindiler otobüse daha fazla gürültülü, o göt kadar otobüs koridorunda böyle halay çekmeye çalışıyor. ''Ayşe! Kay kız!'' diye böyle bağırıyor, halay çekmeye <gülüyor> Abi, <o> çalışıyor. Adamın... <gülüyor> yani sosyalleşebildiği tek yere okul gezisinin, otobüsünün koridoru anlıyor musun? belki de böyle bir şey var. Ama beni en mutlu eden yolculuğun kısmı önümüze bir ambulans gibi bir şey kırdı. Şoför locks diye bir fren yaptı. Herkes sinek gibi önce ama bir ofüstü. <gülüyor> <gülüyor> sonra 100 metre sonra polis durdurdu. Durdurdu. Partiye onlar da katıldı. Nesi kimlik sordular sadece. Hı. Ama o terörist ekibi yani artık ya birinin son vermesi lazım. Geç yani şöyle. Sabah bir şey izledim Netflix belgeseli. <gülüyor> ay Netflix belgeseli şey yapıyorum, koyutluyorum, yani ya? leş bir dönüş ama çok güzel. Chef's Table diye bir belgesel serisi çok iyi. Şeflerin şeyini ziyaret ediyorlar, o hikayelerini şey anlatıyorlar diyeyim. Ziyaretten öte restoranlarına gidiyorlar tabii. Hemen abimizin ismini kafamda zorlayarak hatırlamam Bu şey mi? lazım. Ayrıca ben de Tony Stark'ın yanında çalışan adam mı yapıyor? Hani vardı Hiç ya. Yönetmenini hatırlamıyorum. Hepi vardı. Hiç hatırlamıyorum. Yani yönetmenin happy ismini tamamen ha, görsün de bilmiyorum. Ben şeyi belgeseli yapan adamı. Şu an bilmiyorum. Tamam. <gülüyor> Ve oraya da bir tane Türk e, şef e, şey olmuş konu olmuş çok mutlu oldum. Hemen günlüğümden adamın ismine bakacağım. <gülüyor> Tamamdır. Soyadı daha Devren'di de ismini unuttum. Heh, Musa Dağ Devren. Ee, adam e, Türk mutfağını yaşatmaya çalışan biri. Ee, ondan işte o Doğu Anadolu'da kalan e, gömülmek üzere olan şeyleri tarifleri İstanbul'daki restoranında hala yaşatıyor ve çok da başarılı bir şekilde yaşatıyor anlattıkları üzere gidip göremedim ve çok etkilendim adamın hikayesinden şimdi bunu şeye bağlamaya çalışıyordum bu işte halaydır o tarz şeyleri her ne kadar ben sinirlensem de yine yolda çok düşünme vaktim oldu kültür yani bu ya, bu, bu. <gülüyor> motivasyonu <gülüyor> olan insanlar hiç farkında olan kültür yaşatıyor. Ama yani kültürü zaten yaşatıyoruz ki. Yani halayı yaşattığımız bir yer var. Atıyorum düğünlerde yaşatıyoruz atıyoruz. Ha, mitinglerde yaşatıyoruz Bir falan. değinmek istediğimde vardı yani. Otobüste aynen. de hal... o kültürü otobüste yaşatmana gerek yok yani. Otobüs onun için yaratılmamış. Hadi bak gidiş yolunu anladım ama dönüş yolunda benim ancelen vardı ya. Stüdyoya yetişeceğiz, kayda gireceğiz. Anlıyor musun kardeşim? Ben podcast kaydediyorum Bekleriz burada yani. ya. Bekletmeyin ya. Kedi özledi falan. <gülüyor> Düşünsene halayı durdurup ''Kardeşim kedi özledi, ne durduruyorsun musun?'' <gülüyor> diye böyle. Şey, kimsenin zaten hayvan haklarına, kadın haklarına, eşcinsel haklarına, herhangi bir hakka söz edebilecek durumda değil kimse. Orta maçı rofensi, Kede Özde dediğin gibi Pat 180'le böyle giderlerdi Bu arada bugün 8 Mart Evet ee, Tüm kadını, tüm ya, Emekçi Kadınlar Günü değil mi? Evet evet Dünya evet. Emekçi Kadınlar evet, Günü ee, Tüm kadınların e, Bu özel gününü kutlayalım Emekçi Kadınlar Günü kutlu, kutlu olsun Buna. Ama bir gün değil her gün mesajını verelim Ya şey Bugün Twitter'da onu gördüm <gülüyor> Güzel bir şey söylemeye çalışan herkes kadınlar günüyle alakalı bir yerden bir off vermiş abi işte nasıl biliyor musun? Yanlış bir şey söylemiş illaki güzel bir şey Hı -hı. söylemeye çalışırken ve yani bütün şey Twitter'da böyle şeyleri tweetleyip işte onu zaten yapman lazım. Ay çok teşekkürler bir sene eksiktin falan. Böyle şeyler okudum çok gerildim. Yani birinin Hı -hı. kadınlar gününü eskaza güzellik yapayım derken yanlış bir şey söylerim diye çok gerildim. Gerçekten oturup düşünüp bir mesaj hazırlayıp <gülüyor> o şekilde görüyorum yani kesinlikle bağımsız ve güçlüsün ben. You go girl diyemiyorum. Sizin yapmamız mi? gerekenler bunlar sizin yapmanız gereken hiçbir şey yok. Aaa. Seçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya işte bak yargıymış yani. Hadi bakayım açıkla. Her an offside yani, verebildiğin konular bunlar. Evet. evet İnsanlar çok onun. hassas oldu ama yani onun. Bizim suçumuz ya. Neyse, öyle mi? Üstlen abi, kapat kolayı. <gülüyor> <onu>. Ondan <gülüyor> yaptım. <gülüyor> Bugün işte o bu halay müziklerine o kar maruz kaldım ki 3 saat sonra pıt diye bir ses geldi dudağımın üstünden. Baktım pala buyum çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Çok ciddiye giriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekti. <gülüyor> yani okula erkek müzik dinledim ki <gülüyor> artık böyle şey oldu. <gülüyor> Kadınlar günlük <kutlayıp> <gülüyor> <gülüyor> evet yani <gülüyor> toksik eterim muhabbetine girip göz kıllarım kabardı, pala bıym, <gülüyor> şey oldu yani. Hep yani çok çok deli bir maskülenitem tam hmm. çıktı ortaya. Sonra biraz işte kendi şey müziklerimi dinleyerek adı sezonuna girmiş gibi oldu bildin deri döktüm. Göz kılları ve pala e, palapıyık'' demişken son dönem yaptığım vizyonsuzluğu aklıma çok dolaylı bir yoldan getirdim. Şöyle ''Adanalı'' geldi. ''Adanalı dizisi vardı ya...'' Hatırlıyorum. Var. ''Fark var'' ''Seninle benim aralama kocaman'' ''Fark var'', var. var. <gülüyor> ''Oradan da arka sokaklara gitti kafam...'' ''Ben'' Oha! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir zıplamışsın ki. Çünkü yani... Sen arka sokaklar konuşmak bak, istiyorsun. Eski... Yani... <gülüyor> <gülüyor> Abi şöyle bak eski dövüş olan içinde polis olan diziler işte arka sokaklar Adanalı düşünürsen gelir yani devam hmm. tamam mı? Ben iki haftadır arka sokakların belli başlı sahnelerini youtube'dan izleme hmm. durumunda kaldım şöyle iki hafta çok yön ders çalışıyorum gerçekten bir şeyler yapıyorum ders çalışıyorum ediyorum sigara içerken 10 dakika arama olsun diyorum youtube'a giriyorum ya boş içmeyeyim diyorum Nerede başladı bilmiyorum gerçekten bu. Önerilenler işte Murat düğüne giderken bıçaklanıyor falan. Yani on dakika, hepsi de 10 dakika, 13 dakika arası tamam mı? Yani skala bu. Bir izlemeye başladım. YouTube'un ağzında bi' sıçtım, algoritma falan tanrıdı bak. Kaliteli tek bir video yok, önerilenlerde, full arka sakılı, işte Mesut Komiser 30 dakika adım veriyor. Metin Dekil Bacanlı Kemal'ı böyle... <bir tersine. gülüyor> One hour, hour compilation diye böyle... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tam öyle şeyler çıkıyor. Sana şeyde, şeyi sormak istiyorum. Sonuralar var mı böyle bir vizyon vizyonsuzluğun? Hmm. Yani vizyon gerçekten sulduk. normalde yapmam deyip yapmaya başladığım bir şey var mı? Çok güzel soru. Aldım. Böyle dirty pleasure. Hmm. Ben millete kendimi komiser diye kaydettirmeye başladım. Yani. Fark Benim ettim. Anlatımdan evet. ciddi bir şey. Sorunluğuna <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey. Dört yani. pleasure. Ya şöyle ben kendime şey gibi davrandığım için ben sanki iki farklı kişiymişim. Diğer kişi durmadan beni tüm toplummuş gibi yargılıyor. <gülüyor> Hiç sağlıklı bir, bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ve ondan dolayı çok az 4 pleasure olayı yapıyorum ama biraz düşüneyim kesin vardır. Ya. Her insanın kötü alışkanlığı olmalı. Ya kötü alışkanlık değil bu ya. Dirty pleasure. Hmm. Arka sokakları izlemek kötü alışkanlık olabilir mi? Yok, yani? estağfurullah. Dirty pleasure yani. Dörtü de yani genel çizginin ne olduğuna göre. Netflix'e gelse yarın bir gün gayet normal yükleje olur. Eminim yani. hiç aklıma gelmiyor ya. Böyle bir şey de yapsan ama bir bu 3 ay 4 ay önce eee Bodrum'a bir şekilde yolum düşmüştü. Orada da Sarp diye bir arkadaşımız var biliyorsunuz. Selam. selam. Bugün de doğum günü. İyi ki doğdun Sarp. Ki doğdun, <gülüyor> abim. E, bugün de şey o pardon o gün de işte onların arabasına giderken şey çalıyordu. <gülüyor> Neydi lan o şarkı söyle yani? Şarkı. Keko mi? rapçi Almancı. Sana burada burada mıydı? Yok yok. Biliyorum ama şarkıyı bilmiyorum. Sana bana, abi. <gülüyor> Aaay <daha bir gülüyor> <daha. gülüyor> çok seviyorum. <gülüyor> İsmini unuttum ama sonra ben onun Almanca bir şarkısını buldum. Abi sardı ya. Oturdum dinledim şarkıyı 5-6 tur. Almanca rap. Sonra bıraktım ama yani. Yani inanılmaz bir der Almanca rap. Bak onu söyleyeyim sana. Hı -hı. Ona da düştüm. 2017-2018. Eno muydu lan o herifin adı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Unuttum neyse boşver. Tüm, tüm hafızamı sildim yani soruyla. Benim kuzen Almanca rap şarkı yapıyor şu an Oooo doğru <gülüyor> ben, sen bana atmıştın linkini ama <gülüyor> Ben dinlemedim Abi, ya, Daha doğrusu açtım biraz korktum Bıçak bıçak sallıyor ondan mı yoksa? Klibini pek hatırlamıyorum ama Yani korkutmuştu beni ben yani sallım Abi Almanca rap, ben işte 2017-2018'de bir düştüğüm bir dönem oldu 3 aylık falan Hı hı Oğlum, çok özel parçalar var yani şimdi bir tanesini hatırlamaya çalışıyorum da he. Biz duyal diye bir parça. Biz duyal, biz duyal, du biz sohayız, biz duyal falan diye devam ediyor. Ben işte çok hoşuma gitmiş. Ne şey demek? Sen gerçek misin? Biz duyal. Biz duyal. Du biz sohayız. Çok güzelsin. Biz duyal. Gerçek misin? Almanca dersimiz de aldık buradan. Yani şey yapmamak lazım öyle yadırgamamak lazım. İçinden güzel işler. Eee hep gibi lan. Sadece Almanya'da Almanlar yapıyor. Yani. Ya da ben, Almanca konuşanlar değilim. Ben şu an rejimize iletiyorum. Ee, evet. hemen bize o RFG bulacaklar hangisini? Ha, şu ismini bulamadığımız. Sana bana bize bir Mero, soru. Mero ben Nurda dedim evet. yaklaşmışım. Şimdi Mero. Mero yazalım bakalım. Yazılıyor şu an. Reji, reji inat etti dinleyin diyor ama <gülüyor> efendim mi? abi ya Reji yapma şöyle şey ab ne diyor ya <gülüyor> Rejiden o kadar kötü şeyler alıyorum ki ya <gülüyor> bunu yapma kimseye ama şunun şun e, bir dakika tekrar ses geldi abi deli olacağım ya şundan bahsetmemi istedi <gülüyor> <gülüyor> Reji bunu yapmayacağız <gülüyor> ee, Reji şundan bahsetmemi istedi ee... Bu Mero bir klibinde yere tükürüyormuş. Balgam atıyormuş. Evet Recep. Ve o kadar güzel balgam atıyormuş gibi böyle yani Çok affedersiniz sesini artık ben taklit edeceğim. Puh diye <gülüyor> böyle <gülüyor> Ya bildiğin balgam özgürlüğünü ilan edip uçuyormuş. Sen Sans izlemeye başlamıştın değil mi? Ne? Sans Ophanarki. İz Başlamıştım öyle. Kaçıncı sezonda bıraktın? 2.5. 2.5. 2.5. Şeyi izledin mi? çibzin yere tükürüşünü birine saygısızlığını belli ederken yaptığı o kişinin önüne tükürüşünü izledin mi? Hiç? Tükürmek hiç bu kadar havalı olmamıştı. Yani gerçekten yanlış örnek olayını ben orada şey yaptım. olumsuz örnek yaratabilecek davranışlar var ya. <gülüyor> ben gerçekten sevmediğim insanların önüne tükürmek istedim. Cool. <gülüyor> yani helal olsun. Sonra. <gülüyor> Ne? Yaptın mı ya? <gülüyor> Oha! <gülüyor> Oğlum inanılmaz bir şey ya. Güzel abi. Ya, yani... çibizi biliyorsun zaten. Ben açıkçası pek kavga yansı bir insan değilim. Olabileceğince de, de uzak kalmaya çalışıyorum. Kavga edebilir miyim bilmiyorum. Birkaç kere ettim hayatımda. Zaten ondan sonra uzaklaştım. Ama yani öyle bir pozisyona girecek olsam önüne tükürür müyüm? Tükürür... Kavga yaptığım bir şey değil zaten işte. Ne, ne zaman yapıyorsun? Saygı duymadığın biri oluyor. Hı hı. Ve yani sana dokunmam bile yani. Bayağı şey oldu şu <gülüyor> <gülüyor> İşte bir takım ağır laflar ettikten sonra gözlerinin içine bakıyorsun. Bakarak şöyle yere tükürüyorsun hı. ama ağız dolusu yani. Gözünün içine bakıyorsun sonra yürümeye devam ediyorsun. Yoluna bakıyorsun. Abi işte Anladım. devam etseydi insanız çibzin bunu çok iyi yaptığını görürdüm. Peki. Sanza fanar ki İyi bilgi yani. Promat ediyorum çünkü kimse izlemeyecek eminim yani. Güzel dizi aslında. Abi çok güzel dizi. Evet. Net... İzleyen şu ana kadar üç kişiyle tanıştım. Ben söylemedim izleyen. Yani. Ah. Evet. İlginç. Abi. Ama zamanla bağlı. Ben mesela bu dizi izlemeyi çok geç başladım. Şu anda o kadar fazla izlemiyorum. Hmm. Çerez niyetine Netflix kullananlardanım ben şu an. Hmm. Ev çok sessiz oluyor. Müzik dinlemediğim zaman Netflix açıyorum. Gürültü olsun diye izliyorum. Ben de sadece yemek yerken izlemiyorum. Ben köpek gibi izliyordum biliyorsun. Aha. Benim yani e, bunları takip ettiğim bir program var telefonumda. Toplamda 2 ay 20 günlük falan televizyon önünde dizi izleyerek geçirdiğim saatim var benim. Zamanım var. Oh. Çok dizi izledim. Şu an ama o alışkanlıktan kendimi sıyırmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten zaman öldürüyor. İnanılmaz bir boş zaman yarattım kendime bu arada. Hı hı. Ee, şey yapmak istiyorum. O zamanı gerçekten düzgün bir şeye harcamak istiyorum. İzlerim. Dizi de <gülüyor> izlerim. Ee, bir yerde muhabbeti geçiyor abi şu diziye başladın mı? Hayır ben diziye başlamıyorum diyor. Yani bıraktığım kötü bir alışkanlık gibi benim için. Çünkü çok izliyordum. Anladım. Evet. Rejiden uyarı geldi. Mero'nun bir şarkısını bulmuşlar. Ha, benim 4 pleasure olan şarkım. Sana bana bize bir şey olabilir. Yok canım. O değil mi? Ha, Almanca hmm. demiştin sen. Doğru. Hmm. Bakalım. Evet. Copyright sebebiyle bu tarz çıkıyoruz. Böyle işte. Bunun işte arabada dinleyince ya bazı şarkılar var ya böyle arabanın yolda yani. aktığını hissettiğin şarkılar. Maalesef bu da onlardan biriydi ama Maalesef deme ya. Ya seviyorum şöyle... da ya. Seviyorum lan diyor beni. Melodi dinliyorum lan arabada. Evet ben melodi dinliyorum ya. Arka sokakları <gülüyor> izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> var mı kim ne diyecek? bu olaydan zaten ben de çok bıktım ya abi, film izliyorum ben A anlıyorum biri gitmiş B anlamış sen filmi götünle mi izledin <gülüyor> abi <gülüyor> yani herkes artık aynı şeyi beğenmek zorunda değil ya hepimiz ya. film kritiği olmak zorunda değilsiniz ha bir de herkes film kritiği ya evet, başımıza bir de yani siz <gülüyor> <hiç> çıkmıyoruz <gülüyor> bak ya <gülüyor> Gerçekten... stüdyomuzda küfürleri zar zor tutuyoruz şu an noktaların yerine Seksiz küfürler koyasım geliyor abi ya. 8 Mart Kadınlar Günü'nde seksiz küfürlerimizi bıraktık. Evet. Sadece sıçmak var bugün. Göt dedim bir kere. Göt, göt ikimizde de devam. Herkes de var göt. Dön atlamadım. Lanetledim ya şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Bir de mesela arabada güzel giden şarkılar, <gülüyor> şey Ace of Space. <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> canım anne. anne götür <gülüyor> edin aslında şey yapsak böyle ee, tam oraya o kısmı ricadan <gülüyor> rica edelim koysun bakalım belki koyar şarkının hikayesini anlatayım ben işte bu stüdyoyu kuracağımız zaman gittim şey aldım boya almam lazım benim arabam yok Ardıl da arada babasının arabasını alabiliyor Ardıl'dan rica ettim sağ olsun benim zor gününde yalnız bırakmadı Salih Taktaş'ın katkılarıyla Abi abi ya da buradan selam. <gülüyor> Herkese selam yolluyoruz bugün. TRT'ye döndü abi. Sopası burada vallahi. Eee işte gittik boyayı aldık dönüyoruz. Ace of Ace of Spades çalmaya başladı. Dum dum dum dum dum dum diye. Sonra Ardıl bir anda gaza geldi. Anne! Yok Ardıl gelmedi. Araba Ka <gülüyor> karşıdaki arabanın camında şey Karşıda yazıyor. Karşıda bir e, Murat 131 mi? Şahin 131 mi? Yok hey, Modelimin... Hayır, öyle fiyat, bir araba. Fiyat, fiyat almama. Görüntüler mı? elimizde. Geri bak. Bakın. Rejim bakar. <gülüyor> tamam. Arkasında arabanın camında Canım Annem yazıyordu. Evet. Devam. Tamam. Sonra Ardıl bir anda dileksiyonu vurmaya başladı. Anne diye böyle. <gülüyor> öyle Canım Anam postumuz olmuş. Evet. Olmuş idi. Evet. Güzeldi. Güzel bir macera aynen. Sen hikayesini anlatacak Neysos Peyton şarkısını. De o hikayeyi yanlış hatırlıyorum galiba. Hmm. Yani e, rejiye rica edeyim kontrol etsin. Kader <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sesi gelmiyormuş gibi. Reji kesinlikle içimizden biri değil. Şu e, Metrikan ölün. Öyle... ''Basçısıyla alakası vardı.'' diye duymuştum ama... Ya... Uf. Bir şey söyleyeyim mi? Bak bu da çok rahatsız olduğum bir durum. Yine sinirlendi. Biliyorum. İnsanlar götünden hikaye uyduruyor. <gülüyor> ben de saf olduğum için Yine inanıyorum. Diyorsun? Ve tam mesela bu bilgi şu an eğer canım rejimiz olmasa ve kontrol etmese bizim bu değerli izleyicilerimize satacaktık. Kocaman bir kovma. İşte, işte ne yapacaksın? Birinden öğrendi, ne asla birini anlattı. Bir, birilerini işte buradan. Yılgün <gülüyor> <gülüyor> kaynaklar seçimli. Ayıp be. Gelip bize anlatıyorsunuz. Keşke şurada Seda Sayan olsa bunlara Sayılır yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım <gülüyor> kibredemiyorum. Seda Sayan'ı davet ettik buraya yani. Abi, ne kadar? Ben... Ee, ...bir nola verelim. Acil sigara molasına giriyoruz. Evet. Part 2. Dur. Dur. <gülüyor> Part 2. <iki. gülüyor> İnsanlar tikirdiğini görmesin. Sen yenemem Ay ay. Cheers. Aa. <gülüyor> <gülüyor> of. Oh. Suyu getirecektik işte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok. Yanmasına izin verdim. Ay, ilk eski içişimde evdeyim. 6. ya da 7. sınıftayım. Tamam. Oha çok küçüksün. Evde de işte Jack duruyor. Buzdolabında. Yani 6. ya 7. sınıfta kafan neye atabiliyorsa ona bir kafam atmış. <gülüyor> <gülüyor> Annemler de işten gelecek evde oturuyorum. Gittim, işte yine bizim evde şat bardağı vardı, bunun gibi bir bardağı doldurdum. <gülüyor> bir attım, şöyle bak yani boğazımdan indiği gibi şeyi hissettim yani, ciğerlerime şu şekilde bir şey yayıldı. Dedim ki, ömür boyu viski içmeyeceğim bir daha dedim. Bu kadar, sonra içtik tabii ki. Ama... ilkler bazen çok üzücü olabiliyor, her konuda. Ya ben ilk... Biskim galiba şeydi. Hiç net hatırlamıyorum ama. Muharrem İnce'nin kaybettiği seçim günü aldım. Gerçi sonra Muharrem İnce de fos çıktı da. Evet. Bu zaten... Hiç o kısmına girmeyeceğim. Aa, ama sonra ilk okkalı iç içişim şey oldu. Ee, bizim e, meşhur arkadaşımız da <gülüyor> <tıyo manla> oldu. <gülüyor> bizim evde işte... E, Eski işte o arkadaş grubu toplandı. Rakı içiyoruz. Yani 10 10 kişilik bir ekip var mıyizdır? Yokuzdur. Yok. 6 7 diyeyim. 6 7 kişi olalım. 6 7 kişi 2 litre rakı var zaten. Neyine yetmeyecek? O rakılar bitti. Sonra Temel'in meşhur sözü masaya çıktı. Bir viskimiz yok mudur? Ya ben alıyorum ya. Bak babamın bir atasözü vardır. Arkadaşınla harcadım para para, para para değil. <gülüyor> <gülüyor> Böyle dedi koştu viski aldı geldi ilk bir küçük serçe viski alındı. Onu ikimiz bir kişi daha olması lazım. <gülüyor> Bak hatırlamak o kadar güç. Sarp vardı o gün ayakta kalan beni geldi. <gülüyor> Detaylar çünkü çok küçük. Onu içtik bir. Temandurunu <gülüyor> bir yetmişlik daha açıldı o gün. <gülüyor> şey viski. Ben sabah uyandığımda parçaydım. O kadar çok... Ve sen, sen de içtin o viskiden. Evet. <gülüyor> Ardol bir şekilde o gece oraya ışınlandı. Gecenin sonuna dahil oldum bir şekilde. Evde bir tane ayık kişi yoktu. Ve evet. bi biz o günü sağ atlattık. Ya biz çok sağ atlattığımız gün var. Bu, bu şekilde düşünürsek. Polis bastığı gün. Ay. Uf, sen anladın burada şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Kimin birinin doğum günü müydü yoksa? İsmim lazım değil. Baş harfi ben, <gülüyor> ben, ben değilim. Benim doğum günüm değilim. Bir arkadaşımızın doğum günü vaktiyle evet. işte arkamızı verdiğimiz güventimiz. <gülüyor> Boş yapma. <gülüyor> Hayır. Neyse. Bizim evdeyiz o zaman da. Mutfakta bizim ortadaki odayı kırmışlar. Mutfak kocaman bir mutfak. Bir oda dahil mutfağa. İşte yemek masamızı koymuşuz. Ne içtik o gün? Vodka. Vodka mı içtik? Vodka. Vodka. Evet. Vodka aldık. Önce insan gibi gidelim dedik. Bardak bardak içmeye çalıştık. Sonra da katıldım partiye. Evet. Bu iş böyle olmayacak dedik. <gülüyor> Çağatay'ın gelişiyle blowjob'lar başladı. <gülüyor> <gülüyor> Dur oğlum. Öyle değil anlatacağız. <gülüyor> Blowjob içme şekli. Şat bardağına içki doldurulduktan sonra şu şekilde ağza alını <gülüyor> <gülüyor> böyle yakılıyor <gülüyor> Bardağı düşürüyorsunuz. <gülüyor> yani. Ağzında tutup dikiyorsun kafanı o şekilde yapılıyor. Aa, şarkılar açıldı işte. Neydi o hmm. grubun adı? Lemfam mı? Ee, ee, nasıl okunduğunu bilmiyorum. Evet. Elemofa ele ele ele diye. Aynen. Yani. aynen. Şat, şat, şat şat şat şat şat şat. ne <gülüyor> <gülüyor> ne. şarkıya girmeyeceğim zaten hiç. Son ses müzik dinleniyor, hayvan gibi gülünüyor, bağırılıyor, ediliyor derken... E, polis yanaştı. Yani camdan görüyoruz. Polis aracının <gülüyor> ışıkları e, kendini belli etti, yanaştı. Ondan sonra dedik ki abi çok ses yaptık, cam da açık, sigara içiliyor içeride. Bize gelmiş olmasınlar. Kasap dedi ki ya ne bize gelecek abi. Ondan 8 Mart'tan sonra, dolayı 8 Mart'tan edemediğimiz bir küfür söyledi. söyledi. <gülüyor> Hayvan gibi bağırdı yani. Bize geldiyse... Ben söyleyebilirim. Söyle. Bir dakika. Pipi diye bağırdı. Pipi'nin Hı. daha... Ye ile başlayan, ya, polisin sinirini biten... bozacak şekilde bağırdı. Yani. Evet yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse, var gücüyle bağırdı. Bir sessizlik oldu. Bir işte bu polis telsizinin sesi geldi. Geldik dediler, bir şey dediler. Hatırlamıyorum tam kafam <gülüyor> <gülüyor> o sessizlik. geldi yani. O geldi. 45 20 45 20 sıçtık dedim. Alarmıştı. Yani. Sıçtık dedim. Sonra bir an ışıklar kapatıldı. İşte bize geldiklerini tahmin ettik. Işıklar kapatıldı. Neden bilmiyorum. İçki şişeleri bir yerlere saklandı. <gülüyor> Herkesin kafası üzerindeki dört kişiyiz. Ben kapının deliğinden bakıyorum böyle. Polis geldi. Bizim katta durdu. Bir diğer kapıya bir bizim kapıya baktı. Çağatay arkamda ben diyorum ki abi ben kapıyı açacağım. Polise yalan söylenmez falan yapıyorum. Çatı açma açma sakın açma falan yapıyor. Elimi kolumu tutuyor kapıyı açmıyorum diye. Bundan yaşanırken polis baktı baktı. Üst kata çıktı. Bizim kata geri indi. Bir bizim kapıya baktı. Bir karşı kapıya geri baktı. Aşağı indi. Ondan sonra var ya, göt korkusundan mutfağa geçtik, ışık mışık açmadık, bir tane mum koyduk ortaya. Üçün dertli dertli sigara, içiyor. sigara içiyoruz. Ne atlattığımızı düşünüyoruz yani. O gün <gülüyor> işte kasap baş... evlerde ses yapmayı bıraktı yani, ben de aynı şekilde. İnanmazdı ya, benim, çok korkmuştum ya. Benim yani. o günden sonra bir kere gürültü, sıkıntım oldu. O da çok gereksiz bir olay, anlatmayacağım, kimsenin bilmesine tamam. gerek yok. Ama... Komşunun ses yapmasının ne kadar sinir bozucu, sinir bozucu bir şey olduğunu biliyorum. Bir gün abi pazar günü, pazar günü o zamanlar çok yoğun oldum bir dönem. Pazar günü sadece tek boş günü. Sabah sekiz buçuk, dokuz falan üst komşum başladı. Pat pat pat pat pat pat pat pat pat Vuruyor tamam mı? Yani, tahta tokatlıyor bildiğin yani çekişte tahta tokatlıyor. Başladı. Bırakacaktır dedim, 10 dakika geçti, 20 dakika geçti, yarım saat geçti, 1 saat geçti. <gülüyor> ben <gülüyor> bir saat sonunda uykumdan... Bırakmıyor galiba. Bırakmıyor, <gülüyor> bırakmıyor. saat sonra uykumdan uyandım, yine sabrettim. Çünkü gerçekten ben, bence pasif agresif bir insanım ve insan kırmamak için gerçekten kendimi yoran, bunun için çaba gösteren biriyim. Ama saat 12 oldu. 8 buçuktan 12, üç buçuk saat mi yapar? üç buçuk saat yapar. üç buçuk saat oldu tamam mı? üç buçuk saatin iki buçuk saatinde o adam devam etti. Ben abi böyle uyandım yine, nasıl böyle, yani nevrim mi döndü denir? Evet. Çıldırdım ya böyle, <gülüyor> evde var ya tokatlayacak yer arıyorum bildiğim. Bir tane süpürgem vardı şu el süpürgesi, toz aldım faraşlı evet. olanından. Sapını söktüm abi o sinirle. Yatağın üstüne çıktım ve ya mağara adamı. Ya <gülüyor> yeter artık. Güm, güm, yeter güm, diye bağırıyorum. <gülüyor> Tam nasıl vuruyorum tavanı. Sopa kırıldı. Yatan bir üst sekmesinden çıktım öyle vuruyorum. Yani çok sinirliyim ya. Kıp kırmızı oldum böyle. Yeter, yeter. Pazar günü yapılmaz bu. Yeter diye bağırıyorum. Sonra adam aşağı indi kavga etmeye başladık. Ben diyorum, "Ya yorgun söz." Hayır, ben bilmiyordum burayı. Adam dedi ki, "Ya ilk başta sakin başladım çok şey yapmamak için. Bakın beyefendi bugün pazar. Bu yaptığınız yasal bile değil diyorum. Siz gelmişsiniz bu saatte vuruyorsunuz. Yani oluyor mu bugün benim tek boş günüm ya ağlamak üzereyim çünkü uykuya o kadar özlemişim ki yani iki saatlik uykuya muhtaç durumdayım." Adam ama yapmaya devam ediyor. Yok işte siz de bu eve taşınırken o kadar e, tadilat yaptığınız şey. Aa! Ah, Aa ah dedim. Ne diyor bu? Ne yapıyor bu? Deli misin de amca sen? Ne Lan yavşak. <gülüyor> böyle. böyle nasıl yani? Pat diye vurdu bu eve taşınmamız da o kadar zor oldu ki bizim yani. Annem tek başına bu evle uğraşıyor. Biz bu işi yapacağız diye uğraşıyoruz. Adam o konuyu açtı. Nasıl sinirlendim. Çünkü yani hazır kadınlar bir ya da de değinilmesi gereken bir konu. Ya yani maalesef hala şu dönemde bir kadının tek başına bu şey ustalarla falan uğraşması o kadar zor ki laf dinletemiyorsun adamlara. Yani çok sinir bozucu bir durum. O da çok ayrı bir <gülüyor> konu yani. Kadın o zorluğun içinde bir de bu komşuların şeyle uğraşıyor. Biz işte evden inşaat atığı moloz çıkıyor. O çuvallarda duruyordu. Belediye alsın diye apartmanın önüne koyduk. Şey, adam şey yaptı Yine bu yüz komşu başlattı o muhabbeti Bunları buradan çekin diyor Çuvalların tanesi 35-40 kilo Ben zaten o zamanlar 60 kilo anca varım 40 kiloluk 6-7 tane çuvalı böyle çektim bir şekilde yine Ama bize durmadan zorluk çıkartıyorlar Yani biz taşınmaya çalışıyoruz Adamın yaptığı neymiş biliyor musun? Mobilya tamir ediyormuş Bak güzel kardeşim Gerçekten bak, çok basit bir şey. Ben evi bir atölyeye taşıyamam değil mi? Sen ama değerli mobilyağını bir atölyeye taşıyıp bunu yapabilirsin. Ya da hafta içi, akşamüstü yapabilirsin bilgilendirip. Pazar günü yani bunu yapma. Ben, onu dedi ya adam, siz de evi yaparken gürültü yaptınız aylarca, ben açtım ağzımı yumdum gözümü böyle. Adama da vurmamak için kendime vuruyorum Yani çünkü bir insan yani şiddet gösterme eğilimi olan biri değilim Ama kendime çok zarar veriyorum Ya ne diyorsun sen diye ben elimi yumrukluyorum <gülüyor> Yani kelime yetiştiremiyorum yani Kelimelerim artık gerçekten yetmiyor Çünkü üzülüyorum bir yandan da <gülüyor> Uykumdan çalıyor adam hala Sonra adam yukarı çıkmış, babama almış, oğlumuz çok sinirlendi galiba kendine zarar verecek diye <gülüyor> <gülüyor> zarar, zarar Babam şimdi. beni dört kere aradı böyle ben hala o sinir <gülüyor> krizi geçiriyordum evde <gülüyor> nasıl olur ya yıl olmuş 2000... Kaç yılıydı? <gülüyor> <gülüyor> yıl olmuş 2019 bu adamlar hala böyle şeyler yapıyorum <gülüyor> böyle Adam işte babamı aramış, babam babamı yani duymadım ben öyle sinirlenirken çünkü ya bağırıyorum hmm. evde ya yeter diyorum, bıktım bu ülkeden, bıktım bunu, <gülüyor> patlıyorum ya yani ee, çöküş anı geçiriyorum. <gülüyor> Abi, babam dört kere aradı beni, oğlum iyi misin diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Baba dedim. <gülüyor> yani dencek o kadar fazla şey var ki ama getmiyor ağzımındaki, yani kafamdaki şeyler. O gün de atlattım bir şekilde. Ozanak Yolun var ya. Üst kattaki hayvan oğlu hayvan teyze var ya. <gülüyor> Tam o yani. <gülüyor> of. Üst kata yes offense yani dinleyim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey beni de çağır. <gülüyor> Benim de üst katta şimdi taşındılar kiraya veriliyor da. Biri oturuyordu. Plastik topuklu terlikleri ve e, pazarları 12'de temizlik yapmak gibi bir hızı vardı. <gülüyor> e, pazar uyuyorsun abi yani. Pazar sabah ben 5'e kadar oturuyorum en kötü. En kötü pazarımda yani dün örneğidir. 3'te uyandım bugün. Oo. 12'de aslında çok makul bir saat anlıyor musun evet, yani? Doğru, 12'de başlarsın ha. temizde. Ama ben kuduruyordum. 8'de <gülüyor> yürümeye başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. O zaten, zaten yani. yürüdüğünde ben uyanmaya başlıyorum. 12'de de o süpürgenin sesi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> geliyor ya. Kuduruyordum. İlk kez ben de o görgüsüzlüğü yaptım, sopayı vurdum ama duyulmadı ve duyulmaması beni çok mutlu etti abi. <gülüyor> yani gözüm kararmış, değil ki duymadı. Alkolle alınmış yanlış bir karar gibiydi o sabah oldukça şey yaptım. Bir komşunun çok aktif bir seks hayatı vardı. <gülüyor> Tam sevgilinden, sev yani evet, ayrılık abi. döneminden evet. geçtiğimi Cinden vakitte. ayrılık döneminde. <gülüyor> komşunun seks hayatına varız kalıyordu. Yani çok vakitsiz kalıyordum. sevişiyorlardı abi, çok vakitsiz sevişiyorlardı. Böyle 3'te 4'te başlıyorlardı ve gerçekten performansı da yüksek <gülüyor> ve ben şey yapıyordum yani benim yatak odam üstünde sesini Ağlayarak böyle. Hayır şey yapıyorum. Başta şunu dedim. Hayır. <gülüyor> gerçek olamaz. Ben hayır gerçek olmaz <gülüyor> değil. Abi Türkiye sekülerleşmeye devam ediyor. Gurur duyuyorum seks yapın ama 3'te değil. Benim bunu dinlemem ayıp işte. Yatakta dönüyorum, ediyorum, mutfağa gidiyorum, sigara içiyorum. Ama yani böyle bir performans yok. Israrla devam ediyorlar anlıyor musun? Ama hiç, onları kesinlikle hiç rahatsız etmedim. Mutlu oldum. Ben de mutlu Türkiye'de oldum. Türkiye'de insanların ya. sesli bir şekilde seks yapabilmesi beni çok mutlu etti. Ama üst, üst kom... <gülüyor> yani üst komşum olması <gülüyor> tak, tabii ki her şeyi var. <gülüyor> TikTok'çu abimiz yani yapsa sinir olurum. Tabii canım. Gerçi adam adam yapsa... Neyse çok özel bilgiler verdim. <gülüyor> <Sonra geçeyim. gülüyor> Ama mesela yan komşum abi yapsın onun adına çok dolarım. Çok yan kral abi. bir şey abi. Abi dediğimi ee, ben ve sadece Eleman diye de bir yani. kedisi var böyle camdan girip çıkıyor çok rahatlarlanıyor kediye. Çok eleman cool. deyince bakıyor olan kedi çok havalı. Öğrenmiş, mu? Öğrenmiş. öyle mu Çok güzel. Ben dediğim gibi sevinirim yani. Üst katım şu an kiraya verildi. Gerçi ben de verildi. sevinirim ya. Good for them. O yaş evet. için muazzam bir şey gibi. Ben kaç yaşında olduğunu bilmiyorum, bilmiyorum üst komşumun ama. Hiç bilgiye gerek yok. Zaten bilmiyorum. O yaş için yani adam olana fazla yani bu gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi yani tekrardan üst katım kirada şu an. Hı hı. Ee... Seks yapacak çiftleri bekliyor muyum? Ne <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Düzenli seks hayatınız varsa alt komşunuz sizi rahat et, rahatsız etmeyecek. Bunu bilerek benim üst kata taşınabilirsiniz. Süper abi, süper pazarlama taktiği. Mükemmel. Yani. Gayrimenkul düşünüyor hiç? Ya hiç düşünmedim. Çünkü yani gayrimenkulü düşünmek için cidden büyük paran olması lazım. Bu işten kar edeceğin şey, çizgi en az 5 eve bakan yani. Çok ciddi <gülüyor> bir cevap <yapı> oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben <de gülüyor> çok şaşırdım yani. yani çünkü düşündüm onu. aslında. O zaman bu kariyer çözümlerimizle birlikte e, hiçbir şey bilmiyorum kolektifin <gülüyor> evinden cansız olarak ve gurursuz olarak sunmaya devam ettiğimiz bana bunları anlatmanın sonuna geldik. Evet maalesef. Bizimle kaldığınız için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.